Beratını al. Ulaşınca mübarek aya, Dikkat et, kalmayasın yaya. Dal hemen o derin deryaya, Şaban'dan beratını al. Duhanı oku bir yüzünden, Manalar çıkar özünden, Seyreyle mübini gözünden, Ha m'imden beratını al. Kur'an'ı oku hece hece. Değerlensin bu güzel gece. Ağlayarak yalvar gizlice. Kur'an-ı Kerim'den beratını al. Tavaf eyler melekler gökte. Sen de tavaf eyle gönülde. Bu sırlara biraz eğil de Beytül ma'murdan beratını al. Tavafeyler insanlar yerde ona yönelirler her yerde ziyaret edersin ileride Beytül Haramdan beratını al. Nefsini iyi tanı bugün bugün dün çok gerilerde kaldı dün Rabbının hitabıyla öün. Nefsinden beratını al Ve al haberi Sil gönlünden hüznü kederi İdrak eyle gerçek kaderi Ruhundan beratını al Kendinden kendinedir varış Haydi yürü zamanla yarış Hak yolunda seyrana alış kendinden beratını al Bazen Musevi bazen İsevi sonunda olursun Muhammedi idrak ettiysen sen Ahmedi kıbleteinden beratını al Fevel vehke dedi Rab döndü Beytullah'a bu türab, ifşa etti lisanı Arap Övel vech haken beratını al. İzle onu, onu hep adım adım. Ne güzeldir o tadım, tadım. Anlayınca şaşırıp kaldım peygamberinden beratını al. Rabbena leke elhamd dedi Hak. Gözlerini aç da iyi bak. Sen gömleğini çıkar da yak Rabbından beratın al. Derviş isen gerçekten eğer şu şu fakire verdinse değer Rabbın bir gün seni de sever. Nezdet'ten küçücük beratın al. <gülüyor> Demiş. <gülüyor>